Yüz Eser Hikayelerden Seçmeler Ömer Seyfettin Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar. Merhaba. Bir ses, sevin derdi gülen rüzgarda. Sevinçlere yoktu orada nihayet. Sanılırdı bu ses gümüş dallarda. Görünmeyen bübüllerin övdü, doğduğum yer, doğduğum yer. O cennet, buralardan çok uzakta bir köydü. Edebiyat tarihimizde dil, anlatım ve işlediği konular nedeniyle... ...önemli bir yeri olan Ömer Seyfettin'in Seçme Hikayeler adlı eserini tanıtmaya çalışacağız. Hoş geldiniz. <gülüyor> bir yanlış tanıtımla başladığımızı sananlar olacak ama değil. Ömer Seyfettin'in fazla bilinmeyen sonelerinden bir örnekle söyleşimize başlamak istedik. Edebiyata lise yıllarında Fransız edebiyatının etkisinde kalarak... Sone tarzı şiirlerle başlayan Ömer Seyfettin, 12 Mart 1884 yılında Gönende doğar. Dört yaşındayken mahalle mektebinde başlayan eğitimi, ailesini İstanbul'a taşınması üzerine Mektebe Osmani adlı özel bir okulda devam eder. Sırasıyla Eyüp Askeri Rüştiyesinde, Edirne Askeri İdadesinde ve İstanbul Harp Okulu'nda öğrenim görür. Harp okulundan Teğmen olarak mezun olan yazarımız, İzmir Redif taburuna öğretmen olarak atanır. İzmir'de içlerinde Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bahat Tevfik ve Şahabettin Süleyman'ın da yer aldığı edebiyat çevresine katılır. O dönemde Sebat, Hizmet, Serbest İzmir gibi dergilerde yazılar yazar. Meşrutiyetin ilanından kısa bir süre sonra Selanik'teki 3. Ordu Merkezi'ne gönderilen Ömer Seyfettin, oradan da Serez'e bağlı Yakori adlı sınır karakoluna gönderilir. Bu dönemde yazdığı şiir ve öykülerini Ahşiyan, Musavverale, Piyano gibi dergilerde yayınlatır. Tuhaf bir zulüm, bomba, hürriyet bayrakları, beyaz lale adlarını taşıyan öyküleri sınır karakolunda yaşadığı günlerde çevresini, olayları ve sivil asker kişiliklerini gözlemleme yeteneğinin ürünleridir. 1911 yılında kendisini bütünüyle edebiyata vermek isteyen Ömer Seyfettin, askerlikten ayrılarak Selanik'e yerleşir. Orada kurucusu olduğu Genç Kalemler dergisinde Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp ile birlikte çalışır. 1908'deki ikinci meşrutiyetten sonra edebiyatta ulusal kaynaklara dönme düşüncesi doğar. Aruz ölçüsü yerine, Hece ölçüsü kullanma, dilde sadeleşme çabaları hız kazanır. Ömer Seyfettin'in genç kalemlerin ilk sayısında yayımladığı Yeni Lisan adlı makalesi milli edebiyat döneminin de başlangıcı olur. Kendisinden dinleyelim. Şimdi yeni bir hayata, İntibah devresine giren Türklere yeni, tabii bir lisan lazımdır. Milli bir edebiyat vücuda getirmek için evvela milli bir lisan ister. Eski lisan hastadır. Bu lisanı kimse anlamaz. Ekseriyet bigahne kalır. Kitaplar satılmaz. Konuştuğumuz lisan İstanbul Türkçesi en tabii lisandır. Yazı lisanı ile konuşma lisanını birleştirirsek edebiyatımızı ihya yahut icat etmiş olacağız. 1912'de Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine yeniden orduya çağrılır. Sırp ve Yunan cephelerinde savaşır. Bu savaşta esir düşen yazarımız 10 ay süreyle esir kampında yaşamak zorunda kalır. Esaretten kurtuluşuyla birlikte ordudan ayrılan Ömer Seyfettin sivil hayata ve yazarlığa yeniden başlar. Bir olay öykücüsü olan Ömer Seyfettin, konularını çocukluk anılarından, Balkanlardaki yaşantısından, tarihsel olaylardan alıp, konuşma dilini yazıda kullanarak işler. Ulusal edebiyatın ulusal dilden doğacağına inanan ve savunan yazarımız, 1917 yılında İstanbul'da Yeni Mecmua adlı dergiyi çıkarır. Bu dergide 29 öyküsü yayınlanır. Bazı eleştirmenler Ömer Seyfettin'i ısmarlama hikaye yazıyor diyerek eleştirdiklerinde verdiği yanıtı kendisinden deneyelim. Ismarlama hikaye, düşünüyor düşünüyor bunun ne olduğunu anlamıyorum. Ben her şeyden en ehemmiyetsiz bir fıkradan bir cümleden bir hikaye koca bir roman çıkarabilirim. Sanat, o hikaye ve romanı çıkardığım ehemetsiz şey değil, benim o şey etrafında canlandırdığım hayattır. 6 Mart 1920 yılında şeker hastalığı komasıyla yaşama veda eden yazarımız, kısa ömründe unutulmayan eserler yaratır. Ölümünden sonra defalarca basılan öyküleri ve romanları zevkle okunan Ömer Seyfeldi'nin, ...seçme hikayelerini artık incelemeye başlayabiliriz. Konusunu tarihten aldığı... ...Pembe İncil'i Kaftan, Topuz, Forsa, Teketek... ...çocukluk anılarına dayanarak yazdığı... ...Falaka, Ant, Kaşağı, Balkanlardaki yaşamından esintiler taşıyan... ...Bomba adlı öyküler, seçme eserler içinde yer alan öykülerden bazılarıdır. İki ciddi toplanan 25 öykü arasından seçim yapmak çok zor oldu. Biz... Az bilinen öykülerini seçtik. Hadi okuyalım. İki senedir Goça taraflarını alan, talan eden on altı bin kişilik Türk ordusundan şimdi, bu kalede, yadigar gibi 150 asker kalmıştı. Onlar da işte iki yazdır padişahın gelmesini bekliyorlardı. Mutlaka alınacak olan Kızıl Elmanın yolu buradandı. Sonbahar başında bir gece Hamza Bey'in ulaklarından biri gelmişti. Ondan padişahın Acemistan hududuna olduğunu öğrendiler. Gerçi cephaneleri çoktu, silahları mükemmeldi. Lakin daha üç dört aylık erzakları vardı. Ne yapacaklardı? Tataya giden geçitler kapalıydı. Etrafta her nevi kuşlar uçuyor ama hiçbir kervan geçmiyordu. Yüksek burcun demir saçaklı küçük penceresinden, ufukları ormanlarla, dağlarla çevrilmiş ıssız vadiye dalgın dalgın bakan Barhan Bey, Allah Kerim diye başını salladı. Böyle sabahleyin erkenden karşısına dikilen ihtiyar sipahi zabiti Mahmut Ağa, çok endişedeydi. Daha erzak bitmeden Adelsberg, Riskinç yahut Brek kasabalarına bir akın yapılmasını tavsiye ediyordu. Şehzade Bayezid'in bütün Anadolu'yu hayrette bırakan meşhur pehlivanı Kudüs Ferhat'ın üvey kardeşi olan Barhan Bey akıllı bir askerdir. Kale padişahın emriyle ona emanet edilmiştir. Elindeki 150 kişiyle kaleyi savunması gerekmektedir. Erzak bitince ne yapacağız? Allah Kerim Mahmut Ağa. Allah Kerim. Ama kışın akın güç olur beyim. Allah Kerim. Nasıl? Mesela bakarsın ganimet ayağımıza gelir. Ya ganimet gelmeden bir muhasaraya uğrarsak? Yine Allah Kerim. Onlar konuşurken gelen bir asker kaleye doğru kalabalık bir grubun yaklaşmakta olduğunu haber verir. Barhan Bey sakindir. İki saat sonra şövalyelerin gürültücü ordusu kaleyi iyice sarmıştı. Marhan Bey demir kapıyı kapattırdı. Müdafadan başka çare yoktu. Zira kalenin girişi pek dardı. Huruç hareketi yani dışarı akın imkansızdı. Hafif bir yaylım ateşi bile buradan kimseyi çıkartmazdı. Herkes silah başında tetik duruyor... Yirmi kişi hiç dinlenmeden palanganın iç avlusundaki büyük dibekte evvelce hazırlanmış kömürleri dövüyordu. Bu kömürlerin dövülmesi bitince kumandan cephaneliği açtırdı. Kapının önüne gelen ilk on iki çuvalın üst taraflarından birer karış kadar barut aldırdı. Başka bir çuvala koydurdu. İçlerinden barut alınan çuvalların üst taraflarını dövülen kömür tozlarıyla doldurdu. Ağzlarını eskisi gibi bağlattı. Barhan Bey, odasından getirttiği iki kutudan birini sarnıca, diğerini kuyuya boşalttırır. Savaş hazırlığına bir an önce başlamak isteyen Mahmut Ağa'yı da engeller. Mahmut Ağa'dan bölükbaşıları, zabitleri, çavuşları toplamasını ister. Onları dinleyelim. Ağalar, görüyorsunuz kaleyi saranlar bizden çok. Belki bizim iki mislimiz. Savunmada kalsak üç aylık erzakımız var, çok dayanamayız. Bu sene bize yardım da gelmeyecek. Bakın da yapamayız. Niye ki? Niye ki? Niye, niye? Bakınız niye? Bu kaleyi biz yapmadık. Vaktiyle düşmandan vireyle aldık. Düşman galiba burasını savunma amaçlı yapmış. Çünkü kapısı çok dar. Hem de bir meydana doğru açılmıyor. Kapının karşısındaki tümsekte elli kişi yaylım ateşi açsa dışarıya kimse çıkamaz. Biz teslim olmayız. Hayır teslim olmayacağız. Vuruşmak için bir meydan bulacağız. Buna razı mısınız? Razıyız. Razıyız. razıyız, razıyız. razıyız. Bana emniyetiniz var mı? Var, var, var, var. var. O halde ben düşmanla vireyi konuşacağım. Maksadım teslim olmak değil muharebe etmektir. Varın yoldaşlara söyleyin. Sakın yanlış fikirlere kapılmasınlar. Benim emrimden dışarı çıkmasınlar. Baş üstüne, baş üstüne beyim, baş üstüne, baş üstüne! Barhan Bey daha sonra kale kapısının üstünden şövalyelere ne istediklerini sorar. Türkçe konuşan biri kaleyi almak istediklerini söyleyince Barhan Bey şu karşılığı verir. ''Biz burada 150 kişiyiz. Hepimiz harperiyiz. İçimizde çoluk çocuk kadın ihtiyar yok. Siz hücumla bu kaleyi alamazsınız. Cephaneliğimiz ağzı ağzına barut dolu. Erzakımız var. Silahlarımız mükemmel. Adamlarınızdan birini gönderin. İçeri girsin. Biz de size bir adamımızı rehim veririz. Adamınız cephaneliği, silahlarımızı, askerlerimizi gözüyle görsün. Yalan mı söylüyoruz, sahimi. Anlasın. Sonra vireyi konuşalım.'' Hikayeye adını veren vire sözcüğü bir kaleyi savaşmadan teslim etme anlamına gelir. Barhan Bey'in isteği şövalyeleri şaşırtır ama öneriye uyarak bir asker kaleye yollanır, bir sipahi de dışarı gönderilir. Gelen askeri Barhan Bey kendisi gezdirerek söylediklerinin doğruluğunu kanıtlar. Şövalyeler vire koşullarını öğrenmek isterler. Barhan Bey, iki yıldır bu kalede olduklarını, ordunun gelmeyeceğini öğrendiklerini, bu nedenle sağ salim ülkelerine dönmek istediklerini, atları, cephaneyi ve erzakı onlara bırakacaklarını açıklar. Şövalyeler sevinirler. Barhan Bey, Vire'nin bozulmayacağına dair güvence ister onlardan. Şövalyelerin namusları üzerine yemin etmelerini yeterli bulmaz. Onlara, ''Biz 150 kişiyiz. Siz dört yüzden fazlasınız.'' Evvela iki kısma ayrılınız. Bir kısmınız silahlarını öteki kısma versin. Silahlarımızın adedi eşit olsun. O vakit emniyette kapıdan çıkarız. Biz çıkınca evvela silahlılarınız, sonra silahsızlarınız kaleye girsin. Biz size birçok cephane top bırakıyoruz. Siz toplarınızı da içeri alın. Yalnız şu karşıki tepelere varıncaya kadar kaleden çıkmayacağınıza söz veriniz diyerek koşullarını söyler. Şövalyeler Barhan Bey'in istediklerini yerine getirip askeri ikiye ayırınca önde Barhan Bey arkasında oklu, tüfekli, zırhlı yüz asker kaleden çıkarlar. Onların çıkışıyla şövalyeler ve silahlı adamları sevinçle boş kaleye girerler. Barhan Bey onlar toplarını içeriye aldıkları sırada Mahmut Ağa'ya 50 askerle tepeyi tutmasını emredip kendisi de 40 kişiyle dışarıdaki silahsız askere saldırır ve onları esir alır. Kaleye alan galipler aşağıdaki kargaşadan bir şey anlamazlar. Barhan Bey'e neden gitmediklerini sorarlar. Barhan Bey bir kahkaha patlatıp kaleyi sardıklarını söyler ve teslim olmalarını ister. Barhan Bey sarnıcın ve kuyunun zehirli, barut çuvallarının barut yerine kömür tozuyla dolu, kaleden çıkmanınsa imkansız olduğunu söyler. Şövalyeler kısa bir araştırmayla kündeye geldiklerini anlarlar ve vireye razı olurlar. Şövalyeler şart olarak silahlarıyla beraber güneye gitmelerini teklif ediyorlardı. Varhan Bey kabul etmedi. Barutsuz, susuz bir kale ne işe yarardı? Bu kaleyi alıp içine girmek zaten tuzağa düşmek demekti. İşte kendileri buna misaldi. Şövalyeler Barham Bey'e şartlarını sordular. Onun şartları gayet makul, gayet basitti. Kalede kapalı kalanlar, tüfek, ok, kılıç, kama, meç, topuz, kalkan, piştov gibi ne kadar silahları varsa hepsini bedenlerden aşağı atacaklardı. Barham Bey bunları sayıp topladıktan sonra kalenin içindeki herkesin silahsız kaldığına emniyet getirirse bir şartla canlarını bağışlayacaktı. O şart ne diye haykırdılar. Silahlarınızın hepsi aşağı atılmadan bu şart söylenmez Kalede kalanlar susuzluğa üç gün dayanırlar Dördüncü gün silahlarını aşağı atarlar Barhan Bey bunları toplatıp saydırır Eksik olmadığını görünce içeridekilere iç avluda toplanmalarını emrederek kaleye girer İlk işi suyun zehirli olmadığını açıklamak olur Sonra çuvalların barut dolu olduğunu gösterir Şövalyelerin başı prens Petonleçe, asilzadelerle şövalyeleri rehin gibi kalede tutacağım. Sen 250 askerinle var git, bir ay içinde bana mutlaka bin çuval un, 500 kaz evi pirinç, 500 koyun, 200 tulum yağ, 100 tulum peynir, 100 tulum pekmez getireceksin. Bir ay içinde bu istediklerim kaleye gelmezse, rehin tuttuğum 50 kişiyi keseceğim diyerek. Petonleci 250 askeriyle serbest bırakır. Bir ay geçmeden rehin asilzadelerle şövalyeleri kurtarmak için Prens Petonlecin gönderdiği büyük erzak kervanı kalenin önüne yıkıldı. Dolu çuvallar, şişkin zembiller, ağır tulumlar birer birer içeri taşınıyordu. İç eyaletlerden çok uzaktaki bu kalecik mutlaka Kızıl elmayı alacak olan ordunun gelmesini artık birkaç yıl daha rahat rahat bekleyebilecekti. Öyküyü bitirdik ve merak unsuru bırakmadık. Olur mu? Edebiyat severler Ömer Seyfettin'in dilini... Kişilerin ve olayların aktarılmasındaki ustalığını ancak öykünün tamamını okuduklarında anlayacaklardır. Haklısın. Bir öykü daha okuyalım. Seçme hikayelerde yer alan Ant adlı öykü. Söyleşimizin başında da belirttiğimiz gibi yazarımızın çocukluğundan izler taşıyan bir öyküdür. Bu öykü ben anlatıcı tarafından aktarılır. Giriş sayfasını okuyalım. Ben Gönend'e doğdum. Yirmi yıldan beri görmediğim bu kasaba hayalimde artık seraplaştı. Birçok yerleri unutulan eski, uzak bir rüya gibi oldu. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her zaman önünden geçtiğimiz çarşı camini, karşıdaki küçük harap şadırvanı, içinde binlerce kereste tomruğu yüzen nehirciyi, bazı yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin havuzunu şimdi hatırlamaya çalışırım. Anlatıcının anılarında okul günleri ve bir olay metniğini korur. Anlatılan eski zamanların bir mahalle mektebidir. O okulda hatalar bağışlanmaz ve cezası ağırdır. Bir gün anlatıcı ilginç bir şey öğrenir. Bahçedeki su musluğu hasta görünüşlü zayıf bir çocuk tarafından kırılır. Mektep hocası suçluyu arar. Anlatıcı kimin kırdığını görür ve hocaya söyler. Ama bir başka çocuk öne atılarak, Suçlunun kendi olduğunu açıklar. Anlatıcı şaşkındır. Şiddetli bir ceza gören çocuğa neden böyle yaptığını sorduğunda aldığı yanıt daha da şaşırtır onu. O iki çocuk kan kardeşi olmuşlardır. Anlatıcının bilmediği bir kardeşlik şeklidir bu. Kan kardeşi olanların birbirlerine zor anlarda yardım ettiklerini öğrenir. Anlatıcı araştırmasını derinleştirince okuldaki çoğu öğrencinin kan kardeşi olduklarını öğrenir. Kendisini yalnız, korumasız hisseden anlatıcı bir kan kardeşi olsun ister. Okulda mıstık adında iyi huylu, iri yarı bir çocuk vardır. Okuyalım. Yazın her cuma sabahı mıstık büyük bir deste söğüt dalı getirirdi. Bu dallardan kendimizi atlar yapar, Cirit oynar yarışa çıkardık. Yarışta hepimizi geçerdi. İşte böyle bir cuma günü Mıstık Söğüt dallarıyla geldi. Ben uzununu kendime seçtim. Öbürlerini çocuklara dağıttım. Bir çakıyla bu dalların ucunu keser, kabuklarından iki kulak bir burun çıkartır, tıpkı bir at başına benzetirdik. Buna en güzel ben yapardım. Kendi atımı yapıyordum. Mıstık'ta diğer çocuklar sıralarını bekliyorlardı. Nasıl oldu farkına varmadım, Söğüt'ün kabuğu birden yarıldı. Arasından kayan çakı sol elimin işaret parmağını kesti. Sulu kırmızı bir kan akmaya başladı. O saatte aklıma bir şey geldi, And içmek, canımın acısını unuttum. Anlatıcı, mıstığa kan kardeşi olmayı önerir. Mıstık kısa bir itirazdan sonra kabul eder, kendi kolunu keser, kanlarını karıştırırlar. Anlatıcının artık bir kan kardeşi vardır. Yaklaşık bir yıl sonra anlatıcı ve mıstık okuldan eve dönerken azgın bir köpeğin saldırısına uğrarlar. Mıstık sen arkama saklan diyerek anlatıcının önüne geçer. Burada bitirelim. İlk soru benden. Mıstık anlatıcıyı kurtarmayı başarabiliyor mu? Biliyorsunuz yanıtımız kitapta. Hmm, peki. İkinci soru. Arkadaşlıkları devam ediyor mu? Mıstığa ne oluyor? Onu da söylemeyelim. Çünkü öykü acı bir sürprizle son ayırıyor. Okurlar kendileri öğrensinler. Hmm, tamam. Ömer Seyfettin'i ve Seçme Hikayeler adlı eserini tanıtmaya çalıştık. Bugün aramızda olan ve bu heyecanlı yolculuğu bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.